ve araziye gelir. Cahilin af etme babı ve cahillerden yüz çevirme babı. Yani cahil olan adama takılma, onun seviyesine inme. Bu bir üstünlüktür arkadaşlar, bu büyüklüktür. İlgili ayetler bir önceki babda ve daha önceki babda geçmişti. Hemen ilk hadise gelelim. Aisha radıyallahu anhari rivayet ediyor. Allah ondan da babasından razı olsun. Diyor ki bir gün peygamber Aleyhisselat Vesselama <gülüyor> Hal ata aleyke yevmun kana eshedde min Uhud ey Allah'ın Resulü Uhud gününden daha zor, daha çetin bir gün geçti mi başından? Tabi biliyorsunuz Uhud Savaşı Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ashabından 70 kişiyi feda ettiği, şehit olan, şehit düşürdüğü o elim savaş. Ne kemüşrikleri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 Hareket istiyorlar. Heyecan istiyorlar. Çünkü Bedir örneği var. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam da rivayetlerde de geldiği üzere zırhını giyiyor. Üstüne bir tane daha zırh giyiyor. Bu cevşen okuyan, insanlara cevşen satan kimselerin iddia ettiği gibi Cebrail'in gelip çıkar bu iki zırhı al bu cevşeni oku gibi rivayetler yok ehl Sünnetin kaynaklarında. Uydurma şeyler bunlar. Aleyhisselatü Vesselam bir peygamber zırhını giydiği zaman ne yapmaz diyor? Çıkartmaz diyor, tamam artık savaşa gidiyoruz. Tabi sahabenin ileri gelenleri anlıyorlar. Peygamberin görüşünün isabetli olduğunu, düşmanın içeride Medine'de karşılanması gerektiğini, savunma savaşının yapılması gerektiğini. Ama tabi iş işten geçiyor. Peygamber diyor ki bir peygamber zırhını giydiği zaman artık onu çıkarmaz, bitti. Tabi savaşta Peygamber aleyhissalatü vesselamın yerleştirdiği okçular var. 50'ye yakın okçuyu bir tepeye yerleştiriyor. Diyor ki, burada yapmayacaksınız? Buradan ayrılmayacaksınız.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 Müslümanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ordusu İslam ordusu Mekkelileri koşturuyorlar. Mekkeliler kaçmaya başlıyor. Tabii okçular da tepede bekleyen ok okçular da ne yapıyorlar? İnsanlar me diyorlar. Diyorlar biz de gidelim. Biz de ne yapalım? Bir ganimet kapalım. Tabii Mekkeli müşrikler de o gün için müşrik olan, daha sonra da Müslüman olan insanlar var. Savaş konusunda çok tecrübeliler. Halid bin Velid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 Müşriklere vermiş olduğunuz zararın iki katı size isabet edince Uhud'da, başınıza gelince, قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا Dediniz ki bunlar niye başımıza geldi? allah Teala o günkü sahabelere sesleniyor. Deki diyor, قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ Sizin yüzünüzden geldi. Niye? Çünkü sizler Allah'ın Resulü'nün sözünü tutmadınız. Hayatta da böyle arkadaşlar. Hayat bir savaş. Allah Resulü Aleyhisselam sana şunu yap.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 Yani sen bir şey söylemeye söz hakkı sahip değilsin. Senin onlara hidayet etme yani veyahut da onlara lanet etme yani şeyin yok. Allah Teala o terbiye ediyor. Ve o peygamberin lanet etmek istediği o insanlar Müslüman oluyorlar. Tabii peygamber Aleyhisselam Ayşe'nin sorusuna diyor ki "La kad laqitu min ki Senin diyor kavminden yani o Mekkelilerden, Kureyşlilerden çok çektim diyor. وكان اشد ما لقيته منهم يوم العقبه اقحبه günü diyor gördüğüm şey en çetin olan oydu Izarattu nafsi ala ibni abdi ya kendimi diyor sundum kime sundum abdi yal'l oğullarına sundum diyor Ebin abdi kulab felem yujibni ila ma aradtu Onlara sununca yani davetimi sundum peygamberin davetini biliyorsunuz la ilahe illallah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 ibadete Allah-u Teala'nın layık olduğu gibi onların da layık olduğunu kabul edip bunları hayattan çıkarmakmak için ne yapıyor Kalkıp Medine'ye bile hücum ediyorlar. Yani problem bu. Peygamber aleyhissalatü vesselam kendini Mekkelilere arz ediyor, davetini anlatıyor. Tabi kimsenin la ilahe illallahı kabul etmeye niyeti yok.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 Nereye geldim diyor. Karnu taalip. Tayfa e gidiyor Es-salamü aleyküm. Farfa'tu ra'si başımı kaldırdım diyor. Fe iza anna kat adzallatni. Bir de baktım ki üstümde diyor beni gölgeleyen bir bulut var. Fanazartu fe iza hiya Cebrail aleyhisselam. Fenadani feqal. Bir de baktım ki diyor Cebrail bana seslendi ve dedi ki inna Allahu kat semi'a kavla kavmik alaka ve ma raddu Allah Teala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 Taşlıyorlar aleyhissalatü vesselam. Evet. Tabii. Davet etmek istiyor. Onlar ise taşlıyorlar. Cebrail geliyor ve diyor ki Allah-u Teala diyor sana melek dağını gönderdi. İki büyük dağ var. İstersen dilersen bu iki dağına ne yapar? Bu melek Onların başına geçirir. Diyor ki Cebrail, Peygamber Aleyhisselam da diyor ki, ben diyor, Ümit ediyorum ki Allahu Teala, onların soyundan Allahu Teala'ya ibadet edecek. Yalnızca ona ibadet edecek ve ona hiçbir şey ortak koşmayacak insanları çıkaracağını ümit ediyorum. Yani Aleyhisselam orada dese ki tamam, helak et dese, o da iki tane daha kalacak onların kafasına inecek. Nasıl Lut kavmi helak olunca yerle gök alt üst oluyor. Diyorlar ki bazı rivayetlerde Lut kavminin hayvanlarının havlaması, köpeklerin havlaması nerede duyuldu? Gökte duyuldu. Ne huzur arkadaşlar. Ya? Allah Teala bu kadar kolay yani helak etmek çok kolay Allah Teala için. Melek gönderiyor, peygambere diyor ki istiyorsan helak edelim. Aleyhisselatü vesselam ne diyor? Affediyoruz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 Ma da rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne hizmetçisine vurdu ne de hanımına vurdu dövdü. İlla en yucahide fi Allah yolunda cihat etmesi müstesna. Cihat ederken, savaş ederken ne yapıyordar esasen? Kılıcıyla kaldırıyordu, tabi Vuruyordu, kesiyordu. Ve mani le minhu fe yentakim sahibi. Peygamber'e bir şey dokunduğunda Birileri bir şey yaptığında Peygamber onu yapan kimseden intikam almazdır diyor Ayşe Rabb Allahına. İlla en şey onun meharami Ancak Allah'ın haramları çiğnenmeye başladığında Aleyhisselatü Vesselam diyor hemen Allah için ondan ne yapardı? İntikam alırdı, onun cezasını çektirirdi. Üçüncü hadis enes radıyallahu lahın an kare kuntu emşiyiğe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem enes diyor ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve ile birlikte yürüyorduk bir gün. Ve üzerinde diyor, Burdun necraniyun galiz el haşiye. Aleyhissalatü üzerinde necrandan getirilmiş, o bölgeden gelmiş, kaba sert bir kumaştan yapılmış bir elbise vardı. Fe edrakehu Diyor bir tane bedevi adam geldi. Fe cebezehu birida'ihi cebzeten çedide. Aleyhisselatoussalam'ın o elbisesinden, ridasından bir tutuyor, bir çekiyor. Diyor ki: Fanadar <gülüyor> tu ila safhati atiqi Rasulullahi <gülüyor> atiqin Nabi صلى الله عليه وسلم. Aleyhisselatoussalam diyor boynuna bir vaktim yana. Vakit <gülüyor> az sarat bia hashiyatul hashiya. Elbise, Peygamber Aleyhisselatoussalam'ın diyor boynunun yapmıştı? iz çıkarmıştı. Şöyle kaba bir sert bir elbise, kumaştan yapılmış bir elbise düşünün. Kumaş kalın çekmiş Bedevi Aleyhisselatü Vesselam'ın boynunu acıtıyor, yani kızartıyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Bedevi diyor ki, Ya Muhammed! Biliyorsunuz böyle sesleniyorlar. <gülüyor> bedevi ne demek? Havad-ı Aleyhisselatü Vesselam onlara edeplendi diyor. Onlara seslen... Birbirinize seslendiğiniz gibi peygambere ne yapmayın? Seslenmeyin. Sahabeler nasıl sesleniyorlar? Ya Resulallah. Değil mi? Ya Nebiyyallah. Bedeviler kabahat. Ya Muhammed sesini. Diyor ki, Murli min mal Allahı, endek. Allahın diyor senin yanına verdiği, Allahın malından bana bir şeyler ver. Yani isteme tarzı da biraz şey yani zaten kabahat. <gülüyor> Fıltefa ilehî Rasulullah sallallahu aleyhi sallam. Hene anlatıyor. O zamanlar çocuk. Peygamberin yanında hizmet eden, 10 yıl hizmetinde bulunmuş bu çocuk. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi sallam diyor kafasını çevirdi adama şöyle. Baktı. Ne yapmasını umarsınız arkadaşlar? Fe dâhîkâ. Güldü. Tebessüm edilir Aleyhisselatü Gülüyor yani böyle. Sonra emar aleyhü Sonra da istediğinin ona verilmesini emrediyor. Diyor ki buna ne yapın? Verin. Tabii Aleyhisselatü Vesselam bir gün başkası geliyor. Aleyhisselatü Vesselam sürü veriyor. Ne? Al diyor bu sürü senin. Şaşırıyor adam. Gidiyor kavmine. Diyorlar, nasıl birisi? Diyor ki ne isterseniz veriyor. Bütün kavim geliyor Aleyhisselatü Vesselam'a. Ve Müslüman oluyorlar aleyhisselam. Onun için kimi zaman malını vereceksin, kimi zaman vaktini ayıracaksın, kimi zaman fedakar olacaksın ki insanlar ne yapsınlar? allah Teala'nın bu dinine akın akın gelsinler. Dördüncü hadis, Abdullah bin Mesud diyor ki Te enni enzur ilâ Resulü'l-i sallallâsım yahki minel enbiya ve selâmü aleyhim dârabahu kavmuhu fâedmâvhû diyor ki Abdullah bin Mesud, Peygamberimizin aleyhissalâtu Vesselamın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 Önemli konular geliyor. Allah Teala bize ömür verirse bu konuları da işleyeceğiz. Subhanakallahumma ve hamdik la ilahe illa ente ve